Her aşk müsavi değildir. Herkesin istidadı kadar ona tecelli eder. New York şehrinin suyu çoktur ama herkes kendi midesinin aldığı kadar sudan içer. Yahut New York şehrinde şarap çoktur ama her içen kabiliyete kadar içebilir. Fakat şarap bitmez ve onun karnını doyar. Belki tatmin olur ama şarap bitmez. Çünkü aşkın evveli ahire yoktur.